hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Rabbim, sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği insanların sevgisini nasip etsin. Kardeşlerim, mübarek günler yaklaştı. Allah subhanahu ve teâlânın birçok güzellikleri birçok rahmetinin, bereketinin olduğu Ramazan ayı yaklaştı. Rabbim hepimize bereketli dıkısın. Tüm Muhammed ümmetine hayırlılık dıkısın. Birlik, beraberliğimiz için Rabbim Sübhanu ve Teala bu ayları vesile kılsın. Evet, bugünkü sohbetimiz en son sahabenin sahabe hakkında kötü konuşmanın küfürden, nifaktan olduğunu sahabeyi sevmenin onlar hakkında hayırlı söz söylemenin onlar hakkında hayır konuşmanın imandan olduğunu söylemiştik. Maalesef Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de dinine, diyanetine, ameline dikkat etmeyen o kadar çok insanlar çıkmıştır ki ama sözde ama yazılı neşriyatla ama sağda solda konuşarak din hakkında, sahabe hakkında gelen rivayetler hakkında ulu orta çok söz söylemişlerdir. Ve insanların arasına girdiklerinde de işte bakın rivayet var. Her kim benim söylemediğim bir sözü söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın hadisini de silah ya da koz olarak kullanarak Güya hadisleri kabul ettiğini, Güya hadislere ters bakmadığını, Güya sahabeler hakkında iyi söz söylediğini söyleyen birçok insanlar çıkmıştır ki yaşamış olduğumuz toplumda da baktığımız zaman. Ali kibserde Eğer bugün el sünnet itikadı benimsenmiyorsa, ayaklar altındaysa, dışlanmış da, aşırı giden insanların ellerinde oyuncak olmuşsa veya ihlassız, samimiyetsiz insanlar çoğunluktaysa bu gösteriyor ki aynı zamanda sahabe düşmanları hadislere bombalayan sahabeler hakkında kötü söz söyleyen insanların cidden ihlaslı bir şekilde çalıştığının bir göstergesidir. Bir neşriyat olarak, bir söz olarak hatta yaşamış olduğumuz şu ortamda, şu asırda bile Televizyon o kanalizasyonlara mı diyorlar, kanal, kanal mı diyorsunuz? Kanallarda bile program yapan o hoca müsveddelerinin hepsine bakın tamamen kötüledikleri sahabelerdir. Sahabelerin naklettiği hadislerdir. Güya hepsi Kur'ancıdır, Kur'an'a inanırlar. Allah böyle diyor, Allah şöyle diyor derler ama o Allah'ın ayetlerini bizlere bu Rabbimizin şu ayetidir diye zikreden Ali vesselam'ın ağzından çıktığını ne yaparlar? Unuturlar. Akıllarına bile getirmezler. O kötüledikleri sahabe o Resulullah'ın okuma yazması var mıydı? Yoktu. O Ali vesselam'ın ağzından çıkan ayetleri yazanda nedir? Bir sahabedir. O sahabeleri kötülersen sen ilk etapta atmış olduğun adımlan da o Allah'ın kitabını sen ne yapmışsındır? Yalanlamışsındır, inkar etmişsindir ve doğruluğunu kabul etmeyen bir insan pozisyonundasın. Maalesef bugün uğraştıkları en çok Bukhari'dir, Müslüm'dür. Neden Bukhari'dir, Müslüm'dür? Çünkü Bukhari ve Müslüm Kur'an'dan sonra en sahih nedir? Kitaptır. Geçen hafta da zikrettiğimiz bir mevludi meselesi vardı dikkat ederseniz. Eşari'nin itikadı nedir? Hadis e, ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz. Şu toplumdaki inanıyorum diyen insanların kaçta kaç eşari muhtezi? Çoğun. Yani yaşamış olduğumuz toplum hemen hemen böyledir. Kime sorarsan sor, Hacısına, hocasına, meftüsüne, yolda kalmışa, ihtiyarına İslam dini ne dini de ne derler? Akıl dini, mantık dini de direkt kaydeleriyle başlarlar söylemeye. Yani bunlar e, öyle bir empoze edilmiş ki halk diline bile maalesef doğruyu anlama, anlatma ve doğruyu gündeme getirme çok zor durumlara insana düşürmüş. Ve daha sonra yakın çağda yaşanan bazı tarihi olayları da küfür ehli kullanarak e, Arap dünyasıyla yaşamış olduğumuz bu ortamdaki eski Osmanlı dünyasının arasındaki müşkülatları da yine dine empoze ederek insanlığın Müslümanlığa dönmesine doğru dini öğrenmesine engel teşkil, teşkil edecek sözler, yayınlar yaparak ve Doğru dini anlatıp ortama, gündeme getirdiğinde suçlanır, dışlanır ve hatta din düşmanı veyahut mezhepsiz veyahut şudur budur tipinde isimler, yaftalar ne yapmışlar? Çok rahatlıkla yapmışlar. İki gün önce miydi hani anlattığım vaka? Dolmuşta geliyorum, bizim dolmuşta. Arkadan adamın birisi konuşuyor. Biraz kulak verdim. Bunlar diyor, suudlar diyor, vahhabidir diyor, bunlar dinsizdir, kafirdir diyor. Bunlar hatta insan bile değildir diyor. Onların bir kralı var ya diyor. O eski kralları diyor. O hacca ümriye giden insanların diyor, eskiden diyor, otobüsten gidiyorlardı diyor. Onların diyor levhalarını değiştirmiş diyor. O ağırlıklarıyla, altınlarıyla, gümüşleriyle hacca gidenler diyor çöle gitmişler diyor. Çok hikaye seyretmiş, film seyretmiş adam. Orada diyor hepsini diyor kıtır kıtır kesmiş, paralarını almış. Adamın zenginliği buradan geliyor diyor. Bunlar diyor zenginliği hep diyor gidenleri kestiler diyor. Kim kimin peşini aradı diyor. Sanki tavuk kesiyor. Yani bir halkın içinde böyle borazanlar bulabiliyorsunuz. Veya daha önce o tıngırtı şey teğrete diye bir şey vardı. Hüseyin ilmi eşek miydi, Şık mıydı, neydi? Bir kitap yazmış. Vahabiye nasihat diye. O kitaplar hala bugün insanların nedir? Elindedir ve tamamen iftiralarla dolu bir kitaptır. Bukhari'yi, Müslüm'ü okuyana bile adam orada kafir ifadesini ne yapabilmiş? Çok rahatlıkla kullanabilmiştir. Maalesef bu gibi neşriyatlar birçok cahil insanların da borazam durumuna. Borazam ne yapar? Pis, kötü, insanları rahatsız eder ne yapar? Ses çıkar, Ha. E önce başıdır, çalacaktır ayrı bir şey ama biz inanan insanlarız. Muhakkak ki havlayan bir ite, köpeğe niye havluyorsun demeyiz. Ama havlayacaktır, köpektir, ittir, doğal halidir. Ama biz inananların da dinimizi çok iyi ne yapmamız? Bilmemiz. Ve dinimizin değerlerine sahip çıkmamız gerekir. Çünkü dinimizin değerleri bizim inancımızın olduğu gibi Konumuz iman, imanımızı direkt alakadar eden meselelerdendir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye söz söyleyen ancak münafıktır diyor. Onları ancak kim sever? Mümin, Mümin sever diyor. Ama bizim tarafımızdan şöyle bakacak olursak elbette ki onların arasında bir şeyler olmuş. Savaşlar da olmuş. Aralarında şeytanın e, attığı ivayla e, bölünmeler dolmuş parçalanmalar dolmuş ama bu kesinlikle dine yansıyan mezheplerin çıkmasına sebep olan bir mesele nedir değildir arkadaşlar onlar Allah onlardan razı olsun Hucurat 10. ayetteki gelen o göre amel etmişler müminlerin kardeşler olduğunu aralarında bir nizalaşma olduğunda Diğerlerinin gelip adaletten aralarını bulduğunu, onları hakka dönderdiğini, hakka dönmeyene kılıç çalındığını ve tekrar hakka dönmüş o kılıcı bıraktıkları ayetlerinde nedir? Sabittir ve Allah mümin diyor tekrar. Yani onlara bu mümin ifadesini ne yapıyor? Tekrar kullanıyor. Ama maalesef küfür ehli, hastalıklı insanların işte o falan falandan kavga etti, siz bunların rivayetini nasıl alırsınız? İşte falan falanı kesti, falan falan savaştı öldü, filan harpten kaçtı, filan şunu yaptı, filan bunu yaptı gibi şaibeli birçok sözlerle, asla aslara olmayan sözlerle Müslümanların kafaları ne yapılır karıştırmaya çalışılmıştır ve birçok sözler söylenmiştir. Ömer'e iftiralar atılmış, Halit'e iftiralar atılmış, Osmanlı'da yalana iftiralar atılmış, birçok sahabeye iftiralar atılmıştır ve bunlar. Muhakkak ki bir şey söylenmişse yani bir yere bir tohum düşmüşse iyi ya da kötü. Muhakkak orada ne yapmıştır? Yeşermiştir. Onun da muhakkak bir alıcısı ne yapmıştır? Çıkmıştır. Ama kardeşler burada biz birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. Birbirimizden helallaşabiliriz gerekirse. Belki müflis durumuna da düşeriz. Ama sahabeyle helallaşamazsınız. Yani bu lüksünüz nedir? Yok. Allah Azze ve Celle kitabında ben onlardan ne yaptım? Razı oldum demiştir. Allah'ın razı olduğuna iblis gibi ben razı olmadım. Sen Adem önce yarattın beni secdeye davet ediyorsun ama ben etmem. Bunu her kim sahabeye kullanırsa iblisin o söylediği sözden hiçbir farkı nedir? Yoktur. Maalesef yaşadığımız toplumda da o prof mudur, prof mudur her neyse veyahut ilahiyet veya akademisyen dediğimiz insanların şeytanın e, izinden giden adamlardan hiçbir farkı maalesef, maalesef yok. Orada yetişenler de aynen onların e, kolonladığı insanlar tipindeki maalesef, maalesef diyorum 600 sene İslam'a hizmet ettiğini söyleyen bir topluluğun bağrından çıkan insanlar, çok rahatlıkla Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini eleştirebiliyorlar, çok rahatlıkla sahabeye dil uzatabiliyorlar, çok rahatlıkla hadisleri inkar edebiliyorlar ve çok rahatlıkla pis düşüncelerini insana empoze etmekte ne yapmıyorlar? Çekinmiyorlar. Böyle hizmet olmaz arkadaşlar. Böyle hizmet dine ne yapmaz? Olmaz. Böyle hizmet ancak Şeytana ve avanelerine yarayan nedir? Bir hizmettir. Biz sahabeleri uçan, kaçan, deniz üstünde yürüyen şöyle olarak ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. O sahabeler Peygamber aleyhisselama bedenlerini siper etmişler. Canlarından aziz tutmuşlar ve bu dinin ayakta kalması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Allah için sevmişler. Allah için boğuz etmişler. Allah için vermişler, Allah için ne yapmışlar? Almışlar. Bu insanlar imanın lezzetini ne yapmış? Tatmış. Bir vaka anlatıp sohbeti diğer cüzlerine geçmek istiyorum. Anlatıyor sahabenin bir tanesi. Allah kendisinden razı olsun. Tabi ismini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü onların hayatları bir destan. Bizim için birer nedir? Örnektir. Ama maalesef yeni nesil dövmeli, saçları diktik, çölde diken gibi yetişmiş, giysileri bir garip, konuşmaları, yürüyüşleri, hayatları tam cehennem ehlinin hayatları olan insanları benimserler. Maalesef sahabeyi öğrenmezler, öğretmezler, örnek ne yapmazlar? Göstermezler. Kadınlarımız da aynısı. Bir Fatma binti Kays merkebine binip Medine'den ta küfeye gelir. Ey Muhammed ümmetinin kadınları gelin. İstihazeli hayızlı bir kadın bu halinde ne yapar size bunu öğreteyim der. Merkebinden bile inmeden Medine'ye dönerdi. Bizim kadınlarımızsa dedikodu, gıybet, o şunu dedi bu bana baktı, bu şöyle etti. Bunlardan başka bir halk bilmez. Hakla konuşsalar hakkı gündeme getirseler, Fatma binti Kays'ın ismi bugüne nasıl geldiyse, bizimkilerin ismi de kıyamete kadar ne yapar? Gider. Çünkü hayırla uğraşan işi budur. Ömer radıyallahu zamanında devrinde geçiyor olay. Ömer radıyallahu anh sahabeden bir tanesini bir bölgeye emir tayin ediyor. Tabi tayin edilince muhakkak Birisi orayı arzuluyorsa, emir olmayı istiyorsa, yerine geleni ne yapacaktır? Kıskanacaktır. Bizans soyunu hiçbir yerde bitmez. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde birine taç giydireceklerdi. Kimdi o? Münafıkların başı kimdi? Evet. Bu adam daha önce çok iyi birisiydi. Yardım sever, yolda kalana yardım eder, açı doyurur. Yani o kadar iyi bir insandı ki münafıkların başı oldu. Nasıl olduğunu biliyor musunuz? Tam taç giydirilirken Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Medine'ye hicret ediyor. Ve otomatikmen de lider vasfı olan birisi ne olur? Lider olur. Taça şuna buna ihtiyacı yok ki. Bu adam ne yapmıştır? Sönük kalmıştır. Yahudilerle işbirliği yapmıştır. Döneklik yapmıştır. Savaşta birçok Müslümanın ölmesine sebep olmuştur. Ve münafıkların en son... Baş olmuştur ve hakkında da ayet inmiştir. İşte sahabemiz emir tayin edildiğinde orada dedikodular, gıybetler yayılmaya başladı. Falan namazı vaktinde kılmaz. Kanimetleri dağıtırken adaletli dağıtmaz. Orduyla savaşa çıkmaz. Ve meşhur bir sahabe bu. Ve beddua ettiğinde bile bedduasını Allah'ın reddetmediği bir sahabedir. Hatta birisi dua etmek istediğinde onun yanına gider, dua eder, o da amin derdi. Allah da onun duasına icabet ederdi. Böyle bir sahabe. Ömer radıyallahu an tabi emir. Ammar'ı, Ali'yi birkaç kişiyi tayin ederek gidin, olayı araştırın diyor. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Tabi onun olduğu bölgedeki mescitte, cemaatta araştırma yapılıyor. Hiç kimse Olumsuz bir söz söylenir. Tam bir mescitten çıkarlarken bir tanesi kalkıyor. Siz adaletli değilsiniz falan namazı vaktinde kılmaz, cemaatle namazı kıldırmaz, orduyla beraber çıkmaz, ganimetlere de dikkat etmezdir. İftiradan adam çıkıyor söyle. tabi bu Ömer'e havale ediliyor. Ömer Radıyallahu Anh sahabeyi emirlikten alıyor. Sahabe diyor ki oğluna ve oradakilere biz diyor İslam'a öyle zamanlarda diyor sahip çıktık ki diyor yiyecek bir dilim ekmek bulamazdık diyor. Hatta diyor bir sefere çıkmıştık diyor. Günlük diyor İahşemiz bir tane hormaydı diyor. Tabi yandaki gülüyor. Sen gül gül diyor. Ertesi da bulamadık diyor. Ve devam ediyor. Şimdi biz diyor İslam'a böyle zamanlarda sahip çıktık ve her şeyden üstün tuttuk. Ama diyor bugün falan oğulları filan oğulları çıktı diyor. Mekke'de bir tane bana münafık ismi söyleyebilir misiniz? Hı? Yok. Neden yok? Çile var. Şikence var. O sözü ben inandım. Ben de Müslümanım dediğinin bir bedeli vardı değil mi? Ama Medine'de, niye? Çünkü orada Müslümanlar artık bir gücü var, bir devleti var, bir çoğunluğa sahip, bir yaptırım neyi var? Gücü var. Orada malını kaybetmeme, akrabalığı veya herhangi bir şeyini kaybetmeme riski var. İşte kardeşlerim, münafıkların veya Müslüman gözüküp de içimizde nifak çıkaran, inandığımız değerlere sataşan, bizim gibi görünen ama bizden olmayan çok insanlar var. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, onlar senin yanına diyor kafir olarak gelir, kafir olarak giderler ama sana geldiğinde Müslümanım derler diyor. Adem Aleyhisselam'la ile Havva Annemize gelen iblis, şeytan kılığında gelmedi. Değerli, alim bir şey kılığında gelerek, ben size ancak, Nasihat eden birisiyim yani sizin hayrınızı isteyen birisiyim diye ne yapmıştır? Gelmiştir. Maalesef bizim aramıza da girenler işte Ebu Kureyre şu kadar durdu bu kadar hadis nasıl naklediyor? İşte şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? İşte bak bu nakillerinde böyle diyor da şurada şöyle diyor. Bak köpeklere öldürün diyor da işte şurada şunu diyor tipinde birçok sözler söyleyerek aslı olmayan Doğru söz olmayan, saptırıcı, belki de hiç bununla alakası olmayan meseleleri gündeme getirerek Müslümanların zihinlerini çok rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Bulandırabiliyorlar. İşte bu türlü bulanık zamanlarda ve fitnenin had safhaya geldiği yerde bir de sulta vardır. Yönetim dediğimiz bir şey. Yönetim, e, hani bizim patronun bir sözü vardı. Oğlum patron her zaman haklıdır derdi. Dururdu dururdu patron haklıdır. Patronun sözüne söz söyleme. Sultan da her zaman haklıdır. Çünkü sultanın neyi vardır? Bir gücü vardır. Mesela siz büyük imamların, alimlerin neden işkence gördüğünü, hapse girdiğini zannediyorsunuz? ha? Verdikleri bir fetbadan falan mı? Ha? Neden atıldığını zannediyorsunuz? Zamanın sultası, halkın kabul ettiği bu büyük alimleri hep ne yapmaya çalıştı? Şeyhülislam yapmaya çalıştı. Yaptıkları pis amelleri, İslam'a ters meseleleri onlara onaylatarak halkın gücünü ne yaptılar? Hırmaya çalıştılar. Aynen günümüzde de yaptıkları gibi. Daha dün Ehl-i Sünnet imamlarıyım diye ortaya çıkan hoca müsvetteleri neye çalıştılar? Aslı olmayan birçok meseleleri millete anlattılar. Bugün neredeler? Bir tanesi tevhid davasına çıkıp da anlatmazlar. Yok. Çünkü müsfette bunlar. Hoca değil. Evet. Tevhidden alakaları yok. Yani. Anlamamışlar çünkü. Anlamadıkları bir şey de insanlara anlatacak ne güçleri, ne ilimleri, ne de amelleri var. Dünyaya öyle bir kazık çakmışlar ki, öyle bir saltanat kurmuşlar ki Ters bir söz söylediklerinde mayına basarlar ve o saltanatı ne yaparlar? Kaybederler. İşte geçmişin alimi o saltanatı ne yapmadı? istemedi ve bu yüzden birçoğu hapiste ne yapmıştır? İşkence görmüştür, çile çekmiştir ama dediklerini onlara ne yapmamıştır? Yapmamıştır. İşte sulta birçok pis fikirleri insanların içine ne yapmıştır? Yaymıştır. Mesela yıllar boyunca mutezile tamamen devleti tekfir ettiği halde devletten de hep hareket etmiştir ki günümüzde de aynı şekildedir. Bugün bakın mealciler, tevhid tevhid derler, tağuti sistemi tekfir ederler ama tamamen bu sistemden iç içe yaşarlar ve bu sistemin ayakta olması için her türlü takiyeyi de ne yaparlar? Yaparlar ki günümüzdeki Diyanet camiası da ilahiyet camiası da aynı itikattadır. Yani neticesinde tabanında böyledir. Ama maalesef sistemler nedir? İç içedir ve sistemi çok rahatlıkla ne yapabilirler? Bu kelemun gibi kullanırlar. İşte kardeşlerim sahabenin kötülenmesi gelen nakillerin üzerine tağan edilmesi şüphe düşürülmesi bu sefer vahyin ortada çıplak olarak kalmasına ve isteyenin istediği gibi ayet hakkında naslar hakkında, meseleler hakkında konuşmasını gündeme getirmiştir. Ki günümüzde öyle değil mi? Ne diyorlar? Mesela en basit bugün, sokakta yürüyen bir ay yaşın, ayık vaziyette oturun, din konuşun. Alemini demiyorum, alemi de aynısını diyor da onun için diyorum. Bir ayetin 60 tane manası var. kardeşimler. Demez mi? Müftüsü de diyor bunu. Ayık kafayla ay yaşı da diyor. Yani onunla onun arasında hiçbir farkı yok. Bunu söylemelerine sebep işte sahabe hakkında oluşturulan tağan, gelen rivayetler hakkında oluşturulan tağandır. Şüpheden kaynaklanıyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şimdi bunların akabinde İslam bize cemaat olmayı, bir olmayı, Birlik olmayı, cemaattan ayrılmamayı, cemaatı bölücü her türlü hareketten uzak durmayı emrediyor mu? Allah'ın eli cemaatin üzerine diyor mu? E peki bu kadar pis fikre birisi kulak verirse e her, cema her şeye kulak veren birinin şurada olduğunu düşün. Bir sohbet bile yapmanız nedir? Mümkün değil. Bir namaza dur. Herkes neye kulak verdiyse ona göre ne yapacak? Namaz kılacak. Kim elini bağlayacak? Kimi bağlamayacak? Kim elini kaldıracak? Kimi kaldırmayacak? Kimi Fatihadan sonra amin diyecek? Kimi ne yapmayacak? Demeyecek. Kimi düzeyilecek? eğilecek? Kimi yarım eğilecek? Kimi teverrik oturacak? Kimi? Bunların hepsi gelen naslara, yani Kur'an ve sünnetin getirdiği naslara, İman edici noktada bakmadığımız hep taklit ettiğimiz noktada baktığımızdan kaynaklanıyor. Yani emrolunan şekilde naslara sarılsak hiçbir sıkıntı yok. Ayrılık yok. Birliği, beraberliği bozan hiçbir şey olmaz. Neden? Ayet açık. İhtilaf ettiğini nereye götür? Allah'a ve Resulüne. Bak imana kayıt kılıyor. Ne diyor orada? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa bir imana burada ne var? E Bir kayıt var. E şimdi bu inandım diyen insanlar imana kayıtlanan bir şeyi Allah'a ve Resul'una götürmüyorsa bu sefer bir kayıp var burada. Bu kayıp kardeşler imanda kayıp. İşte bizim cemaatimizin bölünmesi Muhammed ümmetinin 73 küsur fırkıya ayrılmasının sebebi bu. İmtanı kaybetmesi. İşine geldiği şekilde meselelere bakması, işine geldiği şekilde naslara kulak vermesi, işine geldiği insanlarla beraber olması zoruna giden, hakka tavsiye eden insanlardan uzak durması. hakkı anlatan meclislerden uzak durup kendisine güya geçici çıkar sağlayan yerlerde sürtünmesi insanların fayda ettiğini zannediyor. Bakın şimdi bir vaka daha nakledeyim. Sahabenin bir tanesi geliyor. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşini şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bu sabah namazına geliyor. Yatsıya kadar mescitte. Hiç çıkmıyor. Ben diyor sabahtan çıkıyorum. Birçok eziyet, sıkıntı çekiyorum. İyaşe kazanıyorum. İşte eve İyaşe'yi getiriyorum. Aleyküm selamlarım. Ama diyor bu mescide geliyor. Mehcid'den eve geliyor, hiç çalışmıyor diyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? vesselam? Kim bilir? Belki de diyor sen onun yüzünden rızıklandırılıyorsun diyor. Yani dini ilimleri, dini seven insanları, ona bağlanan insanları sevin arkadaşlar. Onlardan uzak durmayın. Onlardan uzak durduğunuzda bu sevginizin azaldığında inanın ateşe daha yaklaşıyorsunuz. Hak ehli seni ancak hakka götürür. Haktan başka bir şey ne yapmaz? Söylemez. Senin hayrına hareket eder. Ama hayrı kazançta, işte, başka uğraşlarda, gezmede, tozmada, ayırt edenler hadis açık. Dünya müminin hapishanesi, kafirin nedir? Cenneti. Gezin, dolaşın, yiyin, için ama ahiretinizi mahrum edecek şekilde yapmayın. Eğer her şeyi burada harcarsanız ahirete harcayacak bir şey kalmaz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. ehli sünnet ve cemaat olmanın bazı gerekleri vardır. Yerken, içerken, giyinirken, hayır yapmak için, uğraş verirken, iyiliği emrederken, kötülükten nehy ederken takınacağımız usuller haydeler vardır. Kesinlikten cemaatin yani ehli Sünnet vel cemaatin öğreteceği dustur, tevhiddir. Allah'ın dinidir. Allah'ın değer verdiği değerlerdir. Ve insanları davet edilen de nedir? Burasıdır. Yemede içmede, giyinmede, sosyal yaşantıda tamamen yapacağımız nedir? Budur. Bakın şimdi örnekler verelim. İmam Malik muattasından naklediyor. Bir sahabe kapıdan giriyor. Saç, sakal karışık. Ne yapıyor? Götürün bunu, saçını, sakalını düzeltin gelendir. Hemen sahabeler gidiyor onu düzeltip geliyorlar. Bugün nasıl anlıyorlar bu hadisi biliyor musunuz? Saçı sakalı kestirdi de geldi diye anlıyorlar. ot bir tanesi geliyor hemen oturuyor. Allah resulüdürken diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu adama sohbetin adabını öğretin diyor. Niye? Selamsız geldi oturdu. Hemen bir tanesi götürüyor, elinden tutuyor, oturuyor, selam aleyküm de otur diyor. Şimdi adam bir türlü şey yapamıyor. Yani başka bir adabı olduğunu zannediyor. Aleyhisselatü Vesselam nasihatını bitirdikten sonra sohbetin adabı geldiğinde yani anahtarı selam aleyküm der oturursun. Sohbetin izni ise selam aleyküm der gidersin. Bu kadardır. Yani birisinin patlak gelip oturması o sohbetin neymiş Cemaatin adabı değil. Nasıl öğretiyor? Ne zaman öğretiyor? olduğu anda öğretiyor. Ve o İmam Buhari'nin naklettiği bir rivayette Ali Selatü vesselam kadın haklarından, kadınlara iyi davranmaktan, onlara yumuşak davranın gibi birçok meseleyi bahsederken bir tane soruda şey yapıyor. Zart diye bırakıyor. Herkes gülmeye başlıyor. Ne gülüyorsunuz diyor. Hepinizin yaptığı bir şey değil mi diyor ve sohbetine ne yapıyor? Devam ediyor. Yani sosyal davranış içinde insanın başına her şey ne yapabilir gelebilir ama cemaatin birliği beraberliği düzeni için ne yapıyor Ali Selam orada söylenecek sözü yerli yerince söylüyor. Veyahut bir gün kıtlık zamanı sahabenin bir tanesi Allah kendisinden razı olsun elindeki az bir şeyleri Ali Selamın beti benzin attığını açtıktan artık bitap duruma düştüğünü görünce hemen ellerindeki bir hayvanı kesiyor. Az bir buğdayı hemen un haline getiriyor. Yemek yapıp Aleyhisselatü Vesselam'a yanına birkaç kişiyi al gel diye ne yapıyor? Yemeğe davet ediyor. Allah Resulü ne yapıyor? Ne kadar sahibi varsa hepsini davet ediyor. 10-10 on, on içeriye alıyorlar ve Enes diyor ki anlatacağım mesele bundan ayrı bir şey. O gün diyor 1500 mü 1800 mü kişi saydık. Herkes diyor yedi çıktı yemek hala duruyor diyor. Yani aynı duruyor diyor. Anlatmak istediğim bu değil. İşte grubun biri alınıyor. Bir tanesi hiç beklemeden hemen saldırıyor. O anda bile bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve öğrettiği ifadelere bakın. Şu aç oburun yemeğe saldırdığı gibi bir gün size düşman olanlar da böyle ne yapacak? saldıracak. Nerede anlatıyor bunu? Herkes aç. Kendi de aç. Ortada yemek var. Böyle bir yerde dahi ve vesselam birliğin, beraberliğin, cemaatin tevhidin önemini gündeme getiriyor. Çünkü rızık kesilmeden insan ölmez kardeşler. Hadis sabit. Rızkım daraldı diye rızkınızı haramdan ne yapmayın? aramayın. Allah sana neyi nasip etmişse o ona gelmeden oruk o bedende ne yapmayacak? Ayrılmayacak. İşte diyor şu oburun yeme saldırdığı gibi aç olan birisi nasıl saldırır? Ramazan geliyor ben biliyorum nasıl saldırdık. Yani şuradan görüyorum. Şu masa çok sağlamıyor mesela. Nasıl saldırdığını ben görüyorum. Bir tek az adam adamı ah oturan. Ne zaman yiyor, ne zaman çıkıyor bilmiyorum herhalde. Bir tek onun oburluğunu görmedim ben. İzzeti, ikramı, hizmeti seviyor ama yemeği yemeği. Ama nasıl göbek yapıyor onu da bilmiyorum ben. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Bak açlığı unutuyorlar. O gün diyor onlar çok, biz az olacağız diye oradan cesaret alacaklar. Diyor. Niye? Niye? Allah'ı seven, gönül veren, Resul'ü seven, gönül veren, Allah'ı Rab, dini İslam, peygamberi hak olarak gören neden korkar? Hı? Gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmaz değil mi? Hemen ne yapıyorlar? Azlıklan çokluğu gündeme getiriyorlar. Aksine diyor Aleyhisselatü Vesselam. O gün çok olacaksınız. Hatta o kadar olacaksınız ki, Sel suyunun getirdiği çer çöp gibi ama değersiz olacaksınız. Diyor. Sahabe düşünüyor. Niye olacak acaba? Ve diyor Allah düşmanlarınızın kalbindeki korkuyu alacak, kalbinize vehen atacak. Vehen nedir diye sorduklarında nedir? Dünyayı sevme, ölümden hoşlanma. Bakın demek ki cemaatin ayakta kalmasının sebepleri var. Allah korkusu neyi artırıyor? Ahirete inancı, imanı, kardeşliğin, geleceğin, birliğin, beraberliğin, cennetin, birçok şeyin önemini ne yapıyor? Kavratabiliyor. Ama bunun zayıflaması dünyayı sevme. Dünyalık rahatlığı sevme. Dünyalık nimetlerin peşinde koşup hakka az vakit ayırma, hak ehliyle ayrı durma insanların ayağını çok rahatlıkla kaydırıyor. Herkes kendini kontrol etsin bir din kardeşinin yanına geldiğiki haliyle din kardeşinden ayrı bulunduğu hali aynı mı bir tevhid ortamındaki durumunuzdan tevhid ortamının ortamın olmadığı bir yer aynı mı veya şimdi gidin o hangi kanalizasyonu diyorsunuz, birisi din anlatsın bir saat dinleyin bir de tevhid ehli bir ortamda olun sadece. Dinlemeyin, uyuyun. Televizyonla veya telefonla oynayın estağfurullah. Oyun oynayın ama burada olun. inan ruhunuz değişik olur. Çünkü tevhidin insana kazandırdıkları var. Bakın rivayetlerde Allah'ın melekleri vardır diyor. Onlar yeryüzünü ne yapar? Dolaşır. Allah'ı zikreden bir topluluk arar diyor. Sonra buldu mu Allah'a muştulamaya koşarlar. Sonra Allah Azze ve Celle sorar onlara diyor. Onlar niye toplandı? Senin rızan için. Benden ne istiyorlar? Cenneti. Neyimden sakınıyorlar? Cehennemi. Peki cennetimi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Görseler ne yaparlardı? Çok daha hilastı, çok daha samim olunlardı. Peki cehennemi görmüşler mi? Hayır. Görseler de çok daha farklı. Ben onları korktuklarından emin, umduklarını nailey dedi diyor verdim diyor. Bak bu bizim dışımızda olan nedir? Bir olaydır ama bizde ihlas, samimiyet ve cemaatin önemini kavrarsa. Ve menekter diyor ki ya Rabbi onların arasında o an için oradan gelip geçenler de var. Yani onlar gibi olmayan. Onların durumu ne? Ne diyor? Ya Rabbi Rabbimiz onlar öyle bir topluluk ki diyor, aralarını aldıklarını ne yaparlar? Islah ederler, ben onların hürmetini onlara da onu verdim diyor. Bakın, cemaat olmanın insana kazandırdığı şeylerdir bunlar. Ama tevhid ehli cemaatın kazanacağı şeylerdir bunlar. Ama tevhid yoksa, cemaatin hiçbir önemi nedir? Yoktur. Maalesef biz Müslümanlar, İslam'ın yalnız yaşanmayacağını anlamışız. Cemaatsız da İslam'ın olmayacağını anlamışız. Fakat maalesef şunu anlayamamışız. E, Dariminin naklettiği bir rivayette Ömer radıyallahu an, e, vallahi diyor Müslüman İslam'sız olmaz. İslam cemaatsız olmaz. Cemaat emirsiz olmaz. Emir de itaatsız ne yapmaz? Olmaz diyor. Maalesef biz bugün bu ikiyi çözmüşüz de üçüncüyü ne yapamamışız? çözememişiz. Yaşamış olduğumuz topluma bakın aynı şeyyalar gibi sofiler giderler, Şehhlerinin elini öperler, ölesiye ne yaparlar? Beyat ederler. Bu saltanata harici o cehennem köpekleri de uydular. Bunlarda da aynı sistem devam eder. Hizbut ut-Tahrir'de 3 kişi 4'üncüye, dördüncü, dördüncü öbürünü o ona derken onlar da birlerine eder. Bir başıboş yaşayan bizim topluluk. Bizden herkes şeyhül İslam'dır. Herkes hoca olmaya çalışır. Herkes kurulan bir sistem, bir cemaat varsa onu nasıl bozarım? Oraya nasıl çomak sokarım? Bu kardeşliği pamuk ipliğine nasıl bağlarım da bu oluşan cemaatin içine kuylarımla, kuşmelerimle veya herhangi bir taframla, aframla ne hak yerimde bir çomak sokarım Bizde eklerine uğraştığı budur. Veyahut aslımızın bidatını söyleyeyim. Bazı belamlar Yaşamış olduğumuz şu kara parçasında birçok bölgeye dernek adı altında birçok şeylerin açılmasına sebep oldular. Bu asrın belki de en büyük bidatlarındandır. Kim çıkarmışsa Allah onun tövbesini de kabul etmesin. Bakın şimdi daha önce Müslümanlar bir araya çok rahatlıkla gelip kaynaşabiliyorlardı. Cemaatin önemini ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Liyakatla önünde, arkasında giden insanları ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Şimdi yok. Nereden kazandığı belirsiz halaların kibirlilerin böyle boy gezdiği, dernekler kurup, hoca müsvedtelerini oraya oturtup, ihlas, samimiyet olmayan insanların din adına anlatıldığı, bir de senede bir iki karnaval mı diyorlar, festival mi diyorlar, deniz kenarlarında düzenledikleri Dört tane soytarlık oldu. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Ama bundan önce böyle değildi. Müslümanlar birbirini ne yapıyordu? Tanıyordu. Birlik, beraberlik içinde çok rahatlıkla yaşayabiliyorlardı. Şimdi bu derneklerin hepsi aynı Kur'an ayetleri gibi oldu. Başka sure kabul edilmez. Başka şey dernek derneğe ne yapamaz? Gidemez. Ha bu dernekler kaldırılmaz mı? Geçti. Bir bidat girdi mi çıkıyor mu? Çık. Bir yerde yangın oldu mu ne yapıyor? Götürüveriyor. Tekrar inşa etmeye çalışsam. Şimdi ev ev sohbeti var. Ya evimizi almaz. Badanası bozulur. Kanepesi kırılır. Vay şöyle olur. E her günde bir tanesinde evinde sohbet olmaz ki kardeşim daha önce yıllarca teravihi, iftarı nerede yapıyordunuz? Ha? Benim evimden başka, riya için demiyorum. Evin açan devamlı bir arkadaşınız var mı içinizde? Soruyor musun? Eskilere soruyorum. Sizin evinizde ne var? Aslan parçası mı ya? Bizim evde de karı var. O temizlemeyi bilmiyor mu? Her bayram namazı kimin evinde kılınırdı? Bir gün önce evdekiler temizlik yapar. Bayram namazından sonra gene temizlik yaparlar. Niye sizin karalarınız yapmadı? Dine ne kadar sarılırsanız o kadar size bu fayda verir. Ha şimdi nasıl hoşunuza gidiyor değil mi dernekler? Bak bir de Ramazan geliyor. Ramazan Ramazan'da burada iftar oldu mu? Oh karalar da keyifli. Yemek yapmayacak. Bulaşık yıkamayacak. O oturacak, yiyecek, içecek. Ah oh, giderek. Güzel bir şey, güzel bir çalışma. Beraber olmak da çok güzel bir şey. Ama bunun yanında cemaat olmayı da bileceksiniz. Birlik, beraberlik insana ne kazandırıyor? Bunun da kıymetini bileceksiniz. Bir tanesi burada eğer cemaatin, tevhid ehli insanların arasına nifak sokmaya çalışıyorsa veya buradan kopup gitmişse o kopup giden seni de yanına götürmek için seni gördüğünde en güzel tavrını takınacaktır. Eğer güzel bir tavrını takınacaksa tövbe edecek, helallık dileyecek, selam verecek, şuraya oturacak. En güzel tavır budur. Seni gördüğü yerde sana iyi var. Şeytanın oklarını atmak dürüstlük, doğruluk değildir. Onun sözlerini buraya taşımak da münafıklıktan başka bir şey değildir. Cemaat, cemaat nedir? tevhid ehliyse, tevhid üzeri ve Allah'ın emir ve nehilerinin eğer hakimiyeti için bir araya gelmişse sahabe gibi Allah onlardan razı olsun güç olur, kuvvet olur, birlik olur ve onu hiç kimse ne yapamaz? Kıramaz. Bölemez. Ama bakın ve vesselamın ashabını yetiştirirken kullandığı ustuba hiç kimsenin kimseye karşı üstünlüğü neydi? Yoktu. Üstünlük kimin üzerineydi? Amele takvaya göreydi. Ama uyarıları var. Sakın diyor develerin yer edindiği gibi mescitte yer edinmeyin diyor. Gidin sabah namazına mescide her ihtiyarın bir yeri vardır. Sıkıysanız onun yerine bir oturun. Dirseğen ile vura vura deler Oradan atar. Maalesef Belki bizim mescid, meclis, meclisimizde yok. Herkes değişik yerlere oturuyor. Ben görüyorum. Ama birisi gelip de hep aynı yere oturuyorsa, biz hariç mecbur hoca olduğumuz için buraya oturuyoruz. Hayli bir şey. Ama hep aynı yere oturmaktan birisi hoşlanıyor. Birisini geldiğinde kendi yerinde görüp rahatsız oluyorsa, o imanlı bir gözden ne yapması, geçirmesi gerekir. Ve ot birisi geldiğinde. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin gibi onurlanmak istiyorsa o da imanlı bir gözden geçirsin. Çünkü herkesin kardeşliğe, sevgiye, birliğe, beraberliğe nedir ihtiyacı vardır. Senin belki bir derdin olabilir. Kardeşin bunu anlamamış olabilir. Anlat. İçinden su izan edeceğine hüslü zanet. Anlat ona. Derdini söyle, güzelliğini paylaş. O adam senin kalbini ne yapamaz? Okuyamaz. Onun için cemaat demek basit bir mesele değil. Allah kitabında cemaat olmayı, birlik olmayı, beraberlik olmayı bize ne yapmıştır? Emretmiştir. Ama cemaatın temel taşı birincisi ilim, ikincisi sahabenin yaşantısıdır. İlmi çözememişseniz. Sahabeden kendinize örnek bir sahabe alıp öğrenememişseniz cemaat anlayamazsınız. Onu söyleyeyim size. Sahabeden bir haminiz olacak. Birden fazla olacak ama en az bir tane haminiz olacak. İlimden nasibiniz olacak. Yoksa bozuk para gibi kendinizi harcarsınız. Cemaati değil. En büyük sahtekar kimdir biliyor musunuz? kendini aldatan ve kendine zarar verendir. Hepimiz bir araya gelsek, bir kardeşimize zarar vermeye çalışsak, ne kadar zarar verebiliriz? Kendisinin zarar verdiği kadar veremeyiz. Bir insanın en büyük zararı kendisinedir. Öyleyse kendinize zarar değil, fayda verin. Sizi cennete götürecek her işten uğraşın, cehenneme götürecek her şeyden uzak durun. O zaman Cemaatı da anlarsınız. Birliği de anlarsınız. Beraberliği de ne yaparsınız? Anlarsınız. Düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına şöyle kısaca bir gidelim. Herkesten her şeyi konuşuyor muydu? Ha? Hayır. Özeli vardı değil mi? Paylaştıkları vardı. Özel görevlendirdikleri vardı. Ve umuma hitap ettiği insanlar vardı değil mi? Öyleyse... Kim kiminle neyi paylaşıyorsa öbür öbürünü kıskanmayacak. Haset etmeyecek. Birisi bir çekirde kadro kuruyorsa o kadro aynı ağacın gövdeleri gibidir. Gövde oluşmadan dallar oluşmaz. O gövdede yer almak istiyorsan gövdede olduğu gibi hareket edeceksin. Dal gibi hareket edene hiç kimse gövde gibi muamele etmez. Öyleyse cemaat nedir? Cemaat olmanın önemi nedir? Bunu e, anlayabilmek için hepinize istirhamım. Kur'an'ı baştan sona bir okuyun. Hem de birkaç kere. Cemaat geçen kelimeleri şöyle bir okuyun. Ne anlatıyor? Sakın ayrılık yapmayın. Ayrılmayın. Gücünüz kırar. Kırılır. Rüzgarınız diner. Sonra ne olur? Kafirler gelir başına çöker. Veyahut birkaç hadise bakalım. Kim diyor cemaattan ayrılmışsa, nereye ayrılmıştır? Cehennem'e. Cehennem. Ya bak başka bir şey yok ha. Cehennem kelimesi, basit bir kelime mi ya? Cemaat derken burayı kastetmiyorum bakın. Eğer burayı kastedersek, biz de o fırkalardan hiçbir farkımız ne yapmaz? Kalmaz. Cemaattan kasıt, kitabı, sünneti gündeme getiren, tevhid ehli olan insanlardan ayrılan, Boynundan İslam bağı ne yapmıştır? Çıkmıştır. Hadis devam ediyor bak. Sahabe soruyor. Peki haç yapsa, oruç tutsa, namaz kılsa, zekatı verse de mi? Bak İslam'ın temel taşları mı? Evet diyor. Hac yapsa, oruç tutsa, zekatı verse, namaz da kılsa boynundan İslam bağı çıkmıştır. Diyor. Ta ki dönene kadardır. Öyleyse kardeşlerim buna dikkat edelim. Başka Cemaattan ayrılanı ne yapar? Kurt kapar diyor. Şeytan, iki kişiden uzak, bir kişiyle beraberdir diyor. E bunlar, bize zikredilen rivayetlerse, veyahut üç kişi yola çıktı, neseyde giren ifadede, birinizi ne yapın? Emir seçin. Ne yapacak? Namaza durduğunuzda emirlik yapacak, imamlık. Diğer zamanlarda da bir şey istişare ettiğinizde size ne yapacak? Söz sahipliği yapacak. Yani bu, ha ben cemaatimi buldum. E, Beyat da ettim bak. Emirim de burada bu mu? Hayır. Sen o an sana düşeni ne yapmışsın? Yapmış yerine getirmişsin. Ondan sonrasını zaten Allah sana ne yapacaktır? Her atılan hayırda sana bir hayır kazandıracaktır. İşte cemaat, cemaat olmanın önemi dediğini bu meselelerle ilimlendir. Meseleler netleştiğinde, sınırlar çizildiğinde ki çizilmiştir, İslam'ın temel taşları yerine oturduğunda bunları sorgulama, bunlar hakkında ileri geri konuşma, sahabe hakkında ileri geri konuşma, onları anlayamama cemaati böler kardeşlerim. Bugün bakın Ömer radıyallahu anh, Emir el Mümin'inken cemaattan bir tanesi kalkıp, sırtındaki giysiden soru sordu mu? Bugün siz sorabiliyor musunuz? Veyahut Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hakkında birçok sözler eşinin hakkında sözler söylendiğinde cemaata çıkıp ne yapmış, nasihat etmiş Ayşe annemizin yanına gelmiş eğer sen bir fiil işlemişsen sen tövbe et ben de sana dua edeyim Allah seni affetsin demiştir. Yani asabından gene hesap ne yapmamıştır? Sormamıştır. Ve hakkında ayet inmiş, böyle bir şey duyduklarında bu apaçık bir iftiradır demeleri müminlerin gerekmez miydi diyor Allah Azze ve Celle. Ama bu bile sizin için nedir? Hayırdır diyor. Bu, demek ki bizim başımıza her ne gelirse gelsin, Hakk'a dönmenin bir yolu, yani sahabe bile bir füili işlese, tövbe yolunu Allah ne yapmış? Göstermiş. Hab bin Malik olayını düşünün. Kafleten, bir şeyi yerine getirmediğinde tüccar gelmiş bak gel sen demiş bizim ülkemize gel Allah seni dünyaya eziyet çekmen için ne yapmadı göndermedi gel bizim içimize gez ye yaşa zamanı gelince ben seni nasıl kullanırım ortalığı karıştırmak için diyor sahabe gafleten o hataya düşse de bu hataya düştü mü düşmedi Veyahut savaşta olan bir sahabenin hanımına ilişen, cinsî münasebet dışında birçok şeyi yapan, Buhane'nin naklettiği rivayette, sahabe gelip itiraf ettiğinde, ki itiraf ediyor bakın, bunun hakkında ayet iniyor mu? Tövbesinin kabulüne dair, git iki rekat namaz kıl, Allah'tan tövbe istiğfar et, bu sana nedir? Kefarettir diyor. Yani o gün bir insan şeytana uyup bir fiil de işlese bunu ne yapıyordu? İtiraf ediyordu. Neden? Çünkü imanı kendisini rahatsız ediyor. Cemaati bölücü her türlü hareketten ne yapıyordu? Uzak duruyordu. Öncelik nedir? Allah'ın dini ve Allah'ın dininin topluluğudur kardeşler. Önceliğiniz eğer Allah'ın izzeti, şerefi değilse siz de izzetle şerefte kalmaz. Tarih boyunca bakın, şeytan da dahil, firavun da dahil, kendi izzet ve şerefinin peşine düşenlerin başına ne geldi? İzzetsizlik ve şerefsizlik. Doğru mu? Hiçbir şey kalmadı. Peki, asıl değer verilmesi gereken, yani izzet ve şerefin Allah'ın ve dininde olduğunu savunan insanlar ne oldu? Hala dua ediyoruz. Siz sahabeden bir tanesini gördünüz mü? Görmediniz. Ama babanızdan, annenizden daha çok seviyor musunuz? Sevgisi daha ağır basıyor. Müminseniz basması gerekiyor. Basmıyorsa imanınızı gözden geçirin. O ayrı bir olay. O da ayrı bir olay. Ha demek ki bu onların neye değer verdiklerinin neyi? Bir göstergesi. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Cemaat deme. Basit bir olay nedir? Değil. Yine kardeşlerim düşünün. Cahil olanla, ilimli olan bir mi? Değil. Sen tevhid ehli Gittin cahil, cukhalayla arkadaşlık yaptın. Berabersin. Beraber muhabbet ediyorsun. Yediğin içtiğin beraber gitmiyor. Sen vallahi billahi tallahi çok geçme bu cemaatın uzaklaşırsın. İnsan tarla gibidir. Ya ekendir ya da ekilendir. Cahille arkadaşlık yapıyorsun. Onun cehaletini gideremiyorsan demek ki ekilensin. Ondaki daki argolu, ondaki daki kötü söz, ondaki daki kötü davranış, ondaki daki kötü düşünce otomatikte kime geçecek? Ama sen ona hayır anlatabiliyorsan kişi arkadaşını dini üzeridir. Öyleyse dostluk yaptığınız, arkadaşlık yaptığınız insanlara ne yapın? Dikkat edin diyor. Ve bunu en güzel anlatan meselelerden bir tanesi de koku satanla demirci körüğünde çalışan anlatıyor. Koku satan birinin yanına gittiğinizde ya siner, ya ikram edilir, ya da satın alırsın diyor. E, demir işiyle uğraşan ya iş bulaşır, ya bir tarafını kanatırsın, ya da sana bir cinge gelir, etini ne yapar? Yakar diyor. Yani hiçbir şey yapmadan bunlar oluyor. Öyleyse arkadaşlarınıza ne yapın? dikkat edin diyor. Cemaat böyledir kardeşler. Cemaata gelirken, yani siz namaza gelirken ne yapıyorsunuz? Bizim Hacı Bayram esnafı gibi abdestsiz namaz mı kılıyorsunuz? Veya niyetsiz çarşıda oruç tutup, tuvalette gidip sigara mı içiyorsunuz? Cemaata gelen adam aynı namaza giderken abdest aldığı gibi bedenini, ruhunu temizleyerek gelmeli. Eğer üzerinde kir, pas, pislikten gelirse aynısını buraya ne yapar? Bırakır. Bırakamasa giderken yanındaki arkadaşa bırakır. Bu da Allah'ın size rahmetini değil gazabını ne yapar? Gündeme getirir. O asıl saadet zamanında o cemaat dediğimiz bir duvarın elemanları gibi olan sahabe birbirleriyle pekiştiğinde, perçinlediğinde İslam dünyaya yayıldı mı? bölük bölük insanlar İslam'a girdi mi? Esinliğiniz eksik ki. E kıyamete kadar da Allah'ın vaadi yok mu? O da var. Öyleyse kardeşlerim, şu şunu yapsın, bu bunu yapsın değil. Ben bunu yapacağım diye hedefinizi koyun. Tevhide gönül verin, tevhidi öğrenin, hayatınıza geçirin. Tek başınıza bile kalsa, kalsanız cemaat olduğunuzu, bir tevhid ehli olduğunuzu ne yapın? Anlayın. Öyleyse cemaatın insana kazandırdığıyla kaybettiğini de değerini, kıymetini bilin. Bugün bakın, biz Müslümanlar, Muhammed ümmeti e, öyle hale gelmişiz ki mesela bir ticaret hanedesin adam seni bu sakallan bir şeyle görüyor. Kurban diyor neresin? Ha neredensin? Allah'a O Anladık canım diyor. Tamam temel de diyor. Nerenin gülüsü? Adam gül de yapıyor, mal da yapıyor, seni illa bir yere götürüyor. Ama hiç diyemiyor ki ya Müslüman işte. Ya Müslümanlık vasfından başka bir şey aranır mı insanda? Ya bir camiye gelen, namaz kıldığını gördüğün bir adama sen nerenin Müslümanısın? Böyle bir deme hakkı var mı ya? Müslüman sıfatından başka bir şey sorma hakkı var mı? Ama bizim toplumda var. Elini kaldırsan nereden geldin? Barnağını oynatsan, sen hangi mezheptensin? Bir şey yapsan, öküden sonra elini bağlasan, niye bağladın? Ya camiye gelen adama karışıyor ya. Camiye gelmeyene sen niye karışmıyorsun hiç? Sen niye namaz kılmıyorsun diye hiç soruyor mu? Yok. Türbede niye esas duruşa geçiyorsun diyor mu? Yok. Ama camiye gelene biz de ne yaparlar? Karışırlar. Bir eleman aldık Türkmen bir çocuk. Geçen gün ağlamaklı olmuş böyle sıkıştırmış esnaf. Sen niye böyle namaz kırıyorsun? Sen niye şöyle yapıyorsun? Hocam diyor, bizim orada diyor, hangi mezheptensin diye bir şey sorulmaz. Bu, Bunda niye mezhep soruyor? Mezhep ne diyor? <gülüyor> Çocuk. Bilmiyor. Ya çocuğun fıtratını bozuyorlar. Yani Düşünebiliyor musun? Kim dedi şunu şun? Dur. Ben ona cevap verdim. Bir daha sana soramadım. Beni sıkıştıramıyor. Gucu yeten yetene. La camiye geliyor işte, çocuğa niye dokanıyorsun ya? Yok, bizde bu tam tersine. İşte cemaati zedeleyen her şeyden ne yapacağız? Uzaktıracağız. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, iyiliği emret, ha? af yolunu tut, cahillerden? Eğer tutar da, cahilleri adam yerine koyarsan, Hele bir de din konusunda onlarla tartışmaya çalışırsan Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ilim öğrenmek her Müslümana nedir? He? Farzdır. Ehli olmayana ilim öğretmek nedir? niyez niye ezberlemişsiniz? Domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer. Bir fazla değil 24 saatinizi şu rivayete bir ayırın bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Allah anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Allah, Allah. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşhüden la ilahe illa ente, estağfurike ve tevbelih. Velhamdülillahi Rabbil Aleyküm.